يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذههازا فبت منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسائلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم فيأخذ لكم من ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظما أما بعد فأستغل حديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد دائدك رضيشتر بوافة إن شاء الله ahlaki konuların faziletlerinden bahsedeceğiz. Konu konu, kısım kısım konumuz bu. Biliyorsunuz faziletli amellere değiniyorduk. Amellerin faziletine, kıymetine, değerine bu haftada inşallah ahlaki konulardan bahsedeceğiz. Güzel ahlakın fazileti. Güzel ahlakın fazileti. Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne diyor bakın Kalem Suresi وَإِنَّكَ لَأَعْلَى خُلَقٍ عَظَيْمٌ Muhakkak ki sen elbette yüce bir ahlak üzeresin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mekâre min ahlâk ahlakın en güzelini tamamlama üzere gönderilmiştir kendisi öyle söylüyor Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı birçok yerde övüyor. Bizzati isminden bahseder Yahut da kul diyerek. Abd kelimesini kullanarak. Yahut da hitap şeklinde. Burada hitap şeklinde gelmiştir. Muhakkak ki sen yani ey Nebi sen yüce bir ahlak üzeresin. Hem de iki defa teekitle geliyor. Elbette sen yüce, büyük bir ahlak hızırız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki gibi bir ahlak ona kadar gelmemiştir, onun zamanına kadar, ondan sonra da gelmeyecek. En güzel ahlak üzere Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bizim örneğimiz o. Laqad كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ عُسْوَةٌ Yemin olsun ki Allah'ın resulünde sizin için en güzel örnekler vardır. Abdullah bin Amr radıyallahu an diyor ki Nebi Aleyhissalam de haddi aşan değildi. Böyle zorlanarak haddi de aşmazdı. Fahşan o fahşan değildi. Yani haddi aşan bizim tabirimizle müstehcen konuşan veya davranışlarında haddi aşan değildi. Müslümana müstehcen konuşmak, ağzı bozuk konuşmak asla yakışmaz. Ahlak sahibinin davranışı değildir. Ahlaklı bir insandan müstehcen kelimeler çıkmaz. Öğretim esnasında bile, talim esnasında bile bazı şeyler kinaye ile ifade edilir. Kinaye ile Konuşulur. Aleyhissalatü vesselam bu baptan haddaşan değildi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyururdu. İnne min khiyârekum ahsenukum ahlâgan. Muhakkak ki sizin en hayırlınız ahlaki güzel olan. Dedi. Ahlaki güzel olan. Dedi. Yine bir başka hadiste. İttegillâhe hayti mâkûn. Nerede olursan ol Allah'tan kork." ve töbe ile hasene ve kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yap. Selam. Bir günah işlediysen, Aleykümselam. Bir kötülük işlediysen hemen peşi sıra bir iyilikte bulun. Temhuha. O işlediğin kötülüğü <gülüyor> diyor, o iyilik siler, <gülüyor> yok eder. Ve halibennase bi huluk ve insanlarla güzel ahlakla geçin. İyi devranışlarla geçin. Seni öyle güzel ahlakınla alsınlar. Subhanallah. Ahlak çok önemli. Bir insanın ahlakı insanı yüceltir. Bir insanın kötü ahlakı da insanı zelil eder. İnsanların ağzında ağzında sakız yapar. Herkes onu konuşur. Allah korusun. Ama ahlakı güzel insan Sena ile bahsedelim Allah Azze ve Celle ahlakımızı düzelsin. Kötü huylarımızı elimizden alsın. Ya Rabbi bize yardım et bu hususta. Söylenecek çok şey var. Ama konu konu özellikle faziletine binaen her konuya eşit şekilde bazı konulara tabii biraz fazla yer vererek konuları detaylı değil de öz olarak anlatmaya çalışıyoruz. İlmin faziletine gelince Allah Azze ve Celle bundan zaten detaylıca bahsetmiştik ilim konularıyla ilgili. Allah Azze ve Celle mücadele suresinde diyor ki يَرْفَعِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ Allah sizden iman eden kimseler ve ilim sahipleri İlim sahibi olan, ilim ehli olan kimselerin derecesini yükseltir, artırır. Vallahu bima taameluna habib. Allah yaptığınız şeylerden haberdar. Hepsini biliyor. Allah azze ve celle ne niyetle yapıyorsa bir insan, hangi yönelişle yapıyorsa, kalbi neye meylediyorsa ve bunun neticesinde kendisinden neler sadar oluyorsa, onların hepsinden haberdar. Hem de çok güzel şekilde. kelime. Habir kelimesi. Basir Alim, Hakim bunlar mübalağa sıvı gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'e Minnallaha gafurur rahim, hakimun alim, semi'un basir. Birçok yerde böyle geliyor. Bunlar hep mübalağa sıvı gasile. Allah Azze ve Celle'nin o işi en güzel yaptığını ifade eder. Subhanallah. Muaviye radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı işittin. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle kimin hayrını murat ederse, kimi için iyilik murad ederse onu, onu dinde fakih yapar. Onu dinde anlayış sahibi kılar diyor. Ben Kasım'ım. Künyesini ifade ederim. Allah Ben Kasım'ım. Allah ise Verecidir, mu'tidir. Bu ümmet Allah'ın emri üzere daim olmaya devam edecektir. Allah'ın emrini yerine getirmeye bu ümmet yani bir topluluk katılıyor. Yani sizde e, bu ümmetten bir topluluk, bir grup Allah'ın emrini yerine getirmeye devam edecek. Onlara, muhalefet eden kimseler onlara hiçbir şekilde zarar veremez. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Allah'ın gazabı emri. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet emri gelince bu ümmetten bir topluluk hayr üzere devam edecek. Yani, özellikle özellikle dinde ilim sahibi olan ve bu ilmi Allah için talep eden Allah'ın rızasını gözeterek talep eden ve onunla hem kendisi hem de kendisinden başka kimseler ailesi, komşusu akrabası arkadaşı, eşi, dostu istifade eden kimseler. Allah'ın hayır murad ettiği kimseler. Ya Rabbi bizim nefislerimizde ve nesillerimizde hayır muradı. Bizim içimizden dinde fâkı kimseler eyle. Ve bunları çoğalt Ya Rabbi. Sabrın fazileti Sabır birkaç çeşittir kardeşlerim. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yerine getirme üzere. Emrini emrini yerine getirme, ona itaat etme hususunda sabır. Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirme hususunda sabretme. Namazda sabır, oruçta sabır, hacıda sabır, zekatta sabır, iyiliği emretme hususunda sabır akrabayı ziyaret etmek hususunda sabır. Anaya babaya iyilik hususunda sabır. Allah yolunda cihad etmek hususunda sabır. Sabır da sabır. Birinci sabır bu. Allah'ın emirleri üzere. Taat üzere sabır. Yani insan bazen gafil olabilir. Boş bulunabilir. Ve ibadetten yüksünebilir. İbadetten geri kalmak isteyebilir. İbadetten tembellik edebilir. Ama sabrederse o gafilliğine rağmen, o miskinliğine rağmen, o üzerindeki rehavete rağmen açıkçası sabrederse Allah'ına yardım edecek. İkincisi Allah'ın masiyetlerini işlememe, günahları işlememe üzere sabır. Onlardan uzaklaşma üzere sadık, Onlara yaklaşmama üzere sadık Allah'ın masiyetlerine. İbadetleri terk edip günahlara dalma hususunda. Zinaya, Allah korusun. Kumar, içki, iftira, başkaları hakkında iftira, dedikodu, gasp, yalancılık, Başkasının malını gasp etme, yalan söyleme ve benzeri şeylere karşı sabretme. Bunlardan uzaklaşma, masiyetlerden uzaklaşma üzere, bunlardan ayrılma, terk etme üzere sabretme. Üçüncü sabır, Allah Azze ve Celle'nin takdiratına, mukadderatına sabır. Allah insanlar için gerek özel, gerekse umum olarak ne takdir etmişse, Musibet adına bunlara sabır. Bunların hepsine sabretmek gerekiyor. Sabır çok kıymetli bir şeydir. Sabırla insan birçok şey yaşar. Sabırla insan dağları deler. Allah Azze ve Celle sabrımızı artesin. Ve esta'inu bis <gülüyor> sabri ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allah Azze ve Celle sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Kişi önce sabredecek. Sebat edecek. itaat üzere devam edecek. Musibetlere sabredecek. Sonra Allah Azze ve Celle ona mutlaka karşılığını verecektir. Sabrın karşılığı selamettir. Sabrın sonu selamettir diye boşuna dememişti. De. Sabreden kişi görünüşte bu dünyada selamete ermese bile vallahi ahirette selamete erer. Ve beşir'is sabirin. Sabredenleri müjde ediyor. Allah Azze ve Celle'nin müjdesi bu. وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفُ وَالْجُوْءٍ Elbette sizi bir takım şeylerle imtihan edeceğim. مِنَ الْخَوْفُ وَالْجُوْءٍ Korku. Gerek insanların verdiği korku, gerek devletin verdiği korku, gerek aşiretin verdiği korku, gerek şeytanların verdiği korku, Gerek insanların dışında, cinlerin dışında, hayvanların, mahlukatın, hatta hatta cansız bir takım şeylerin verdiği korku, olabilir insan başına gelir. Bunların hepsile insan imtihan olamıyor. İnsan korkuyla daima imtihan üzere. Bir bakarsın ki insanın kalbi korkmuyor, titre. Sanki dünya başına yıkılacak zannedecek. O bir işte. Sebat gerekiyor. Ve o açlık, kıtlık, insanın elinin daralması yahut da, yahut da herkes bonluk üzeredir. Kendisinin malının azalması sebebiyle açlıktan korkar, kıtlıktan korkar. El açmaktan korkar. Bunlar üzere mutlaka imtihan insan. وَنَاقْسِمْ مِنَا ve وَالْاَنْفُسْ Mallardan, canlardan eksiltmekle. insanın malı eksilir. Yerinde kalmaz bazen. Ama bizde alışkanlık olmuş. Hep artırımı olsun isteriz. Hep atsın Malımıza mal katalım isteriz. Maaşlılar maaşına zam olsun isteriz. Bu insanın doğan fıtri bir şeydir. Ama bazen imtihan tam tersine girdi. Azaltmak, eksiltmek. Bazen elimizdeki araba gider. Bazen elimizdeki ev gider. Bazen cebimizdeki para gider. Bazen hiç ummadığımız bir malımız elimizden çıkar gider. Ve nihayet meyvelerden, sebzelerden. Yani <gülüyor> yediğimiz, içtiğimiz ne varsa onlar Allah Azze ve Celle, bazen bu toplumu imtihan eder, yaz günü gelmeden her meyve acı soğuk alır ve insanlar meyveyi yemelir. Yahut da çok az gelir. Yahut da iyisini yemelir. Nankörlüklerinden dolayı. وَكَانَ الْاِنْسَانِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا İnsan çok nankördür diyor. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle insanlara bol bol bol verir, ondan sonra insanlar da Nasıl? Niye? Bu kadar şok oldu. Ağzına gelmedik sözler. Allah belasını versin. Olmaz olsaydı. Bu kadar da olur mu? Meyveler dallarından sakmıştı. Yere değecek vaziyette dedi. Bu kadar oldu. Ondan sonra nankerlik ederler. Bu nankerliğin neticesinde Allah Azze ve Celle alır. Olmuştur bu. Olmuştur bu. Yeşil Sar'da geçtiğimiz senelerde oldu. Veya bir başka yerde oldu. Her yerde oluyor. İnsanların nankörlüğüne binayen bütün şeyler oluyor. Ve beşşir-i Bütün bunlar karşısında sabredenleri müjdele. Sabredenlere bir mükafat var. Hem bu dünyada hem de ahiret. اَلَّذِنَ اِزَابَتْهُمْ مُسُيبَهْ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman, bir afet geldiği zaman, bir elem, canlarını yaktığı zaman, subhanallah قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler ki biz Allah'a aitim. Ve ona dönülür. Dönücüleriz. Buna istirca diyoruz. İnsanın başına bir musibet geldiği zaman ölüm, hastalık, bela, kaza inna lillah ve inna ileyhi raciun. Teslimiyet işte bu. Teslimiyet. Bunu söylediğin zaman kalbin sükuna erecektir Allah'ın izniyle. قالوا inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ulaike işte böyle yapanlar, sabredenler Allah'a istirca ona yönelenler ona dönenler. Üleike aleyhim selavat. Onların üzerine <gülüyor> selavat-ı Rabb'i, Rablerinden bir selavat, bir övgü, verdikleri senâ vardı. Ve rahmetin ve Allah azze ve celle'nin bir bağışlaması vardı. Ve Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Onlar hidayette olan kimselerin ta kendileridir. Allah'ın bizi okullardan eyle. Abu Said el-Hudri radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim sabrederse Allah azze ve ona sabrı verir. Onu sabrettirir. Yani sabrında sebat ettirir. Ve bir kimseye ve bir kimseye sabırdan daha hayırlı, sabırdan daha bol bir şey verilmemiştir. Subhanallah, sabır çok önemli. Bir insan sabretme istediği zaman Allah Azze ve Celle ona sabır veriyor. Onu sebaat ettiriyor. İnsan için sabır çok önemli. İnsan nefsine sabreder. İnsan arkadaşına sabreder. İnsan çocuğuna sabreder. İnsan eşine sabreder. İnsan sokaklardaki şeylere sabreder. İnsan akrabalarına sabreder. Biraz önceki saydığım üç şeye ana olarak 3 şeye sabretmek. Allah'a itaat üzere, Allah'ın masiyetine yani Allah'a günah işlemeden kaçınma üzere sabır ve bela ve musibetlere sabır Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği sahih bir hadis'te: Asıl asıl güçlü kimse güreşte yenen kimse değildir. Asıl güç, kuvvet sahibi olan kimse öfkesini yenen. Nefsine karşı var. Öfkesini yenen. Nicelerimiz öfkesini yenemiyor. Nicelerimiz öfkesine yeniliyor. Subhanallah. de dahil buna. İnsan öfkelendiği zaman öfkesine yeniliyor. Sinirine, gadağına yeniliyor. Ama zamana bırakırsa, Allah'ı zikrederse, Nebevi hareket metodu üzere ayaktaysak oturursak, oturuyorsak yan üzere yatarsak, abdest alırsak Allah'ın zikredersen bu öfkü geçecek. Eûzü billâhis, eûzü billâhüne şeytanirracim diye istiaze yaparsa bu öfke hafifleyecek. Anas İbni Malik radıyallahu anhântan Diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam'ı işittim. Allah bir kulu iki habibesiyle, iki gözüyle imtihan eder ve sabrederse ona cennet vardır. Subhanallah. İnsanın iki habibesi, iki gözüdür diyor. Bundan daha habibene insan için çok sevgili bir şey. İnsan için çok sevgili, olmazsa olmaz adam bir şey organların en değerli olanlarından biri. Göz. İnsan gözünü kapattığı zaman dünya kendisine kararmıştı. Şöyle bir on dakika gözünü kapatıp düşündüğü zaman onun ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak. Allah Azze ve Celle buna rağmen o kişiden o gözü alabiliyor. Nice değerli insanlar. Abdullah İbni Abbas ömrünün son döneminde ama oluyor. Ümmü Mektum Radiyallahu an hatırlayın. Aleyhissalatu vesselam'a gelmişti. ve vesselam kavmine, Kureyş'e, ileri gelenlere nasihat ediyordu. Onları İslam'a davet ediyordu. O amada geldi ve aleyhissalatu vesselam'dan kendisini İslam'a davet etmesini, kendisini İslam'dan nasiplendirmesini, kendisinin de bilgilenmesini istedi. Bilgilendirilmesini istedi abese ve tevella enca'ahul a'ma yüzüne eşkitti ve geri döndürdü enca'ahul <gülüyor> a'ma amanın gelmesi sebebi Allah Azze ve Celle burada Resulü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i eleştiriyor onu eleştiriyor ama'nın kendisine gelip de yüzüne ekşitmesinden dolayı ve ona bakmamasından dolayı Allah Azze ve Celle eleştiriyor <gülüyor> habisenete ve ma sen nereden bileceksin belki o temizlenecektir diyor belki o hidayete geleceksin ve ma sana düşen anca etmektir. subhanallah Ümmü mektul o dönemde ali strateos'un kureyş'e davet verdiği dönemde geliyor ve Allah Resulü Vesselam'dan kendisine dine öğretmesini istiyor. Hakkında sure iniyor. Ondan sonra Medine'ye hicret edildiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini o kadar değerli bir insan. Hatta bununla da kalmıyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi terk ettiği zaman onu Ümmü Mektum <gülüyor> Radiyallahu Anh'ı vali olarak bırakıyor. Kendisini vekili olarak bırakıyor. Subhanallah. Vallahi nice ama insanlar var. Nice habibese alınmış insanlar var. Onlar hayır üzere, hayırdan başka bir şey yapmıyorlar. Vallahi ben şahit oldum buna. Öyle insanlar var ki, bunların içerisinde alim olanlar var. Konuştuğu zaman, sanki gözleriyle görüyormuş gibi, okuyormuş gibi konuşuyor. Allah insanlara böyle ders veriyor. Allah onun iki habibesini almış ama sabrediyor. Bu dönemde bu senelerde en büyük alimlerden biri Şeyh Pîmbaz. Şeyh Pîmbaz diye bir tanınan bir insan. 10 sene önce vefat etti. O da amamdı. Yüzyılın en büyük alimlerinden biri sayılıyor. Allah'ına rahmet etsin. İlmi rah ve ilmi ve merhameti çok geniş bir insan. Onun gibi niceleri. Öyle anmalar gördüm ki Kur'an ezberlemiş, başkasına ders veriyor. Karşıdaki adamın gözü görüyor. O ezber veriyor, karşıdaki adam gözü gören, o da dinliyor ama görmüyor. Ezberinden dinliyor. Subhanallah. Onun onlar hadi alim. Allah azze ve celle onlara ne çakmış onlara ikram etmiş, onlara fazlından yaymış bu Allah'ın fazlidir dilediğine verir onun aşağısındaki kimselere bakıyorum kocaman bir Kur'an-ı Kerim kabartma eliyle Kur'an okuyor böyle. gözleri kapalı ezberlemeye çalışıyor, Okumayı, okumaya öğrenmeye çalışıyor, tecvid öğreniyor subhanallah vallahi bunlara hatırlayıp kendimize çekirdeği vermemiz gerekiyor Allah Azze ve Celle bizden bir şey aldığı zaman sabretmemiz gerekiyor her şeyden önce. <gülüyor> Bununla ilgili bir kıssa daha. Aleyhissalatü Vesselam'ın döneminde siyah bir kadın, Subhanallah, siyah bir kadın, Sara hastası, Allahu Ekber, Sara hastası nedir biliyor musunuz? Sara hastası iki şekilde oluyor. Bir, Beyindeki bir takım şeylerden dolayı fiziksel olarak, tıbbi olarak kişinin hasta olmaz. Birçok insanda var. Birçok kardeşimizin yakını, çoluğu, çocuğu sarı hastası. Allah Azze ve Celle onlara afiyet versin. Baygınlık geçiriyor. Ağzından salyalar akıyor. Vesel alametleri açık. Tanıyorsun. İkincisi cin ve şeytanlardan kaynaklanan sarı hastası. Allah Allah Azze ve Celle Bunlara karşı bize selamet versin, afiyet versin. Subhanallah. <gülüyor> Siyah bir kadın ve vesselâm'a geliyor. Diyor ki, <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü, bana dua et. Bana dua et de şu hastalığından, sar'a hastalığından kurtulayım diyor. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, istersen sabret. Karşılığında cennet var senin için diyor. Sabret karşılığında cennet var. Diyor ki kadın, Subhanallah. Kadınlar için büyük bir ibret. Diyor ki kadın bak dikkat edin. Allahu Ekber. Ey Allah'ın Resulü. Ben düştüğüm zaman, saradan dolayı bayıldığım zaman üstüm açılıyor. Dua et. Bari üzerim açılmasın diyor. Allahu Ekber. Kendisi, Subhanallah, şuuru olmadığı halde, şuuru olmadığı halde üzerindeki kıyafeti düşünüyor bilinci olmadığı halde, mükellef olmadığı halde üzerindeki kıyafeti düşünüyor. Dua et de üzerim açılmasın diyor. Ali dua ediyor. Ve düştüğü zaman, bayıldığı zaman onun üzeri açılmıyor. Ama dikkat edin, o hastalığa sabrettiği için sahabe onu cennetlik diye vasıflıyor. Sahabenin bir tanesi diyor ki, bu cennetlik kadını biliyor musun sen? Diyor. Bu siyah kadın. Kahvenin eteğine tutunur. Tavaf ederken Kabe'nin eteğine tutunurdu diyor İşte o cennetli kadın Niye? Aleyhisselatü Vesselam ona vaat etti Eğer sabredersen karşılığında Cennet vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam Es-sadıkul mesduk Sadık doğru sözlü Sözü tasdiklenen bir kimse Sabrın karşılığını Görüyor musun? Sabrın da elde da elde edilen şey Cennet Bundan daha güzel bir şey var Allah-u Ekber Ya bizim kadınlar İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bırakın baygınken Şuurunun gittiği Zamanı bırakın, şuurluyken Aklı başındayken Ne kadar kadın, ne kadar hanım Kardeşimiz kıyafetine dikkat ediyor. Allah'tan korksunlar Kuldan utansınlar Kıyafetlerine dikkat etsinler Dar, şeffaf Ayakları ayakların çıplak olduğu. Vücut hatlarının belli olduğu. Kasveti, mahremiyeti, giyili çıplak şeklinde olan, şeffaf yani dar olan kıyafetler giymesinler. Bundan yani Allah'tan korksunlar. Sokaklar, çarşılar eskiden böyle değildi. Iraktan bir tane adam geldi. Diyor ki bu nedir sokaklar? Bu halinizde kıyafete şikayet ediyor. Kadınların halini şikayet ediyor. Evet, oralar da buradan farklı, farklı değil. Ama onların bizden fazlası var. Onlar halen kıyafete önem veriyorlar. Onların örtülüleri, onların çarşaflıkları fazla. Bizimkiler parmakla sayılacak kadar. Bizim Müslümanların kıyafetleri, Müslüman bacılarımızın kıyafetleri küçüldü, daraldı. Artık mağazalarda Mağazalarda Tesettür adına bir şey yok Etek pantolon Subhanallah, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Bürünme yok artık Sakınma yok Çekinme yok Artık gülme var Artık kırıtma var Artık koşma Hareketleri belli etme Subhanallah. Bu nedir ya Allah bizi affetsin. Allah bizi ıslah etsin. Bunda hem erkekler hem de kadınlar suçlu. Allah rızası için bu konudan nasibimizi alalım. Allah rızası için bu konuda kendi nefsimizi ve eşlerimizi ıslah edelim. Doğru olmanın, dürüstlüğün fazileti Allah azze ve celle Maide suresinde haza yevm yenfa'u's sadikin esdıkum işte bugün var ya diyor bugün sadıkların dürüstlerin dürüstlüklerinin fayda verdiği gündür lahum cennetun tecim tahtihel enharu halidin fiha onlar için altlarından ırmaklar akan içerisinde ebedi kalacakları cennetler var Radiyallahu anhüm ve Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Zalikel fevzul azim. İşte bu büyük kurtuluştur. Evet. Allah Azze Celle, Tevbe suresinde Ya yuhallezina amen tegullah ve kunu ma'as Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Doğru olamıyorsak Dürüst olamıyorsak, doğru insanların, dürüst insanların yanından ayrılmamanız gerekir. <gülüyor> Vallahi bir konuda size Kâb bin Malik'in hikayesini tavsiye ediyorum. Uzunca hadis kitaplarında anlatılan Kâb bin Malik'in hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum. Tam bir ders konusu. Onun doğruluğundan, dürüstlüğünden yana Allah'ın ayeti geliyor, Subhanallah. Öyle bir sıkıntı çekiyor ki ama dürüst olduğu için, doğru olduğu için Allah Azze ve Celle onu temizle çıkartıyor. Tevbe suresinde anlatılıyor. Onu mutlaka okuyun, doğruluk ve dürüstlük adına. Eğer bir yamukluk varsa dediğim gibi en azından doğru ve dürüst davranan insanların yanına gitmek gerekiyor. Abdullah İbni Mesudu radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki doğru olmalısınız. Dürüst olmalısınız. Muhakkak ki doğruluk, doğru sözlülük, doğru davranış insanı iyiliğe götürür. İyilik ise cennete. Bir adam, bir insan, bir Müslüman bir insan doğru olmaya devam eder. Ve doğruluğu talep eder. Devamlı onun peşine düşer. Ta ki Allah katında Sıddık yazılır. Sıddık ne demek? Sıddık çok doğru söyleyen demek. Allahu Ekber. Çok doğru sözlü. Ebu Bekir neyle anılıyor? Radiyallahu anh. Sıddık ile, sıddık. Ve peygamberlerden sonra ikinci derece, hem de şehitlerden önce sıddıklar. Nerede bunu delili? Allah Azze ve Celle, ülâike'l medîne en'amallahu aleyhim min'ennebiyye ve'siddiqîn ve'şühadâi ve'sâlihîn hasuna ulâike rafiqâ Allah'ın nimet verdiği kimseler Kim onlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler. Bak sıddıklar ikinci dereceye girdi. Sıddıklar, şehitler ve salihler. Onların arkadaşlığı ne güzel. Ulâike hasuna rafiqâ. Onların dostluğu ne güzeldir. Subhanallah. Bu basit Hadisin devamında, yalandan ise sakının diyor. Yalan söylemekten sakının. Muhakkak ki yalan insanı fucura, kötülüklere götürür. Fucurat ise ateşe götürür. Kötülükler ateşe götürür. Bir insan yalan söylemeye devam eder. Yalanın peşinde dolanır, yalanı takip eder. Ta ki Allah katında yalancılardan yazılır. Subhanallah, bundan Allah'a sığınır. Allah'ın katında yalancı yazılmak ne demek ya? O insan artık bir daha doğruluk, doğruluktan yana bir payı yok demek. Dürüstlükten yana bir payı yok. Allah Azze ve Celle bizi sıddıklarla beraber olmayı, sadıklarla beraber olmayı nasip etsin. Onlarla beraber haşretsin. İstiğfar ve tövbenin fazileti. Allah Azze ve Can, Hud 52. ayet-i kerimede. Evet. وَيَا استغفرِ قومنا. قومنا ki, قَوْمِ اسْتَغْفِرِي رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْغُ إِلَيْهِ يُرْسُلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ Hud Aleyhisselam. Adır kavmine. Kavmine diyor ki, ey kavmi, Rabbinize istiğfar edin. ثُمَّ Ona tövbe edin. يُرْسُلِ السَّمَاءَ aleyküm sizin üzerinize bol bol yağmurlar indirsin. Midrar kelimesi Arapça'da mübalakalı ismi faizsi kalanından biri. Az önce bahsettiğim gibi. Bol bol yağmur indirsin. Ve yazıdikum kuvveten ila kuvvetikum. Ve kuvvetinize kuvvet katsın. Gücünüze güç katsın. Ve la tetevellen Mücrimler olarak geri dönmeyin. Allah'a istiğfar eden, Allah'a tövbe eden bir kimse güçleniyor. Allah'a tövbe eden bir kimseye semadan rızık geliyor. Yağmuru bol oluyor. Bu hususta Nuh suresi daha bir dehşet açıklamalı. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle. Nuh Aleyhisselam diyor ki فَكُلْتِ اِسْتَغْدِرُ رَمْدَكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Kavmine diyor, diyor ki, ey Rabbim kavminden için bahsediyorum. Ben Rabbinize istiğfar edin. Muhakkak ki o çok bağışlandır diye onlara nasihat ettim diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'ye böyle diyor. فَقُولْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Devamında يُرْسُلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُدِرَارًا Yani böyle yaparsanız, istiğfar ederseniz, Rabbinize istiğfar eder, tövbe ederseniz size bol bol yağmur yağar der. وَاِمْدِتْكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ي Ve sizi mallarla ve oğullarla destekler. Mallarla ve çocuklarla destekler. Şimdi bizim bazı akıllılar İman zayıf. Amel yok. Ondan çocuğu olmamış. Birkaç tane bu yerlerden böyle ayetler duymuş. ne dua edecek. Allah Azze ve Celle kendisine çocuk verecek. Subhanallah. Sen ne yaptın ki ya? Sen ne yapmak istiyorsun? Bir tane iki tane dua ile Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin Subhanallah ayet kerimelerini Yerli yerinde olmaksızın kullanarak ne yapmak istiyorsun? Allah Azze ve Celle'ye rahmeti geniş olan dilediğine verir. Ama her şey her şeyden önce sen Allah'tan korkmalısın. Allah'a iman etmelisin hakikaten. Allah Azze ve Celle'nin bir başka etkili. Nerede? Şura suresinde. Yehab ilmeni yaşa, Zikuran veheb ilmeni yaşa, Unafa dilediğine erkekle, dilediğine kızlar verir. Veheb ilmeni yaşa ve yer çalmayı yaşa akıma ve يجعل من يشاء عقيما dini de kısır bırakır diyor. Önce buna iman et. Önce buna iman et. Allah teala Allah azze ve celle la يسأل عما يفعل وهم يسألون o yaptıklarından sorulmaz. Ancak insanlar sorulurlar diyor. Ondan sorulacaklardı. Hepimiz sorguya Allah azze ve Celle'nin dilemesine onun e, takdirine bir boyun eğmek gerek. Ondan sonra sebepleri yapacak insan. Yoksa her insan mutlaka bir takım şeyler peşine düştüğü zaman aradığı zaman bulacaktır onu. Ama önce bir ke yani kendisine çeki düzen vermesi gerek. Allah'a ne kadar güven, ne kadar dayan. Bakın Adi Kerime'nin devamı çok dehşet. Diyor ki eğer siz Allah'a istiğfar ederseniz sizi manlarla, oğullarla destekler. Önce böyle yaptı mı insan? İstiğfar etti mi? Kendisine çekirdecekler mi? Verdi mi? Rabbisinin emrine boyun eğdi mi? Ondan sonra mütevazı bir şekilde gizlice ve yalvararak Allah'a dua etti mi? Allah Azze ve Celle niye kabul etmesin? Ama Allah'ın kaderine boyun eğmek gerekiyor. Yehe bilimen yaşa ve yecalimen yaşa ve dilediğine de kısır bırakır. وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَاَنْهَا Allah'ın istiğfane devam ediyor Sizin için cennetler, bahçeler verir. Ve pınarlar verir. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ Size ne oluyor? Siz ne yapmak istiyorsunuz da Allah'ı hakkıyla tazim etiyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin azametini neden hakkıyla yerine getiriyorsunuz? Size ne oluyor? Allah hakkında... Hakkıyla neden saygı duymuyorsunuz? Allah'ın azametini, büyüklüğünü neden hakkıyla yerine getirmiyorsunuz? Nuh Aleyhisselam kavmine böyle söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin azametine, büyüklüğüne iman etmek gerekiyor. Onun hakkını yerli yerince vermek gerekiyor. Ondan korkmak, ondan hütbar olmak gerekiyor. Ona istifhar etmek gerekiyor. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْفَارًا Muhakkak ki sizi o dönem dönem önce nutfeden bir sudan sonra alakadan kan pıhtısından sonra da bir çiğnem et parçasından yaratın. Allah Azze ve Celle bakın <gülüyor> Nuh Aleyhisselam kavimden bahsederken bize neler veriyor. Bizim için neler bizim için neler ifade ediliyor. Subhanallah. Alacağımız çok büyük übretler var. İstifanın, tövbenin <gülüyor> hazreti var. Onun yüzden aleyhissirahatü vesselam geçmiş günahları bağışlanmış, gelecek günahları bağışlanmış olarak devamlı eder. edelim. İstiğfar, ed i̇stiğfar edersek, Allah'a tövbe edersek samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle bizi destekleyecek. Yağmurla, rızıkla, çocuklarla, bahçelerle, nehirlerle, mallarla, Subhanallah. Onun için yağmur yağmadığı zaman ne yapılır? Önce Allah'a istifade edilir. Önce Allah'a istifade edilir, tövbe edilir. Bir takım günahlar yüzünden Allah Azze ve Celle semada rızkı, yağmuru tutmuş olabilir. Önce istifade edilir. Hz. Resulullah'tan gelen bir başka hadis de diyor ki Allah azze ve celle sizden birinin böyle boş bir arazide devesini kaybetmesi sonuçta da sonunda da onu bulmasına sevinmesinden diyor kulun tövbesine daha fazla sevinir. Allah azze ve celle tövbe et, insan tövbe ettiği zaman Allah azze ve celle kulun tövbesine istiğfarına çok sevinir. Allah. Allah Azze ve Celle bizden tövbe bekliyor. İstiğfar bekliyor ve bununla Allah Azze ve Celle sevinir. Hatta bu hadiste diyor ki sizden birisi devesini kaybeder. Boş bir arazide. Ondan sonra aramaktan dolayı yorgun bitkin düşer. Bir ağacın altına oturur. Orada uyur kalır. Sonra bir bakar ki devesi yanında. Hatta o devesini, kaybolan devesini üzerinde, yiyeceği, içeceği her şey vardır. Bundan dolayı, üzüntüden dolayı, yorulun, ağacın altına oturup uyur kal. Ondan sonra bir baksın ki, devesi yanında. Subhanallah. Ve buna çok sevinir. Ne der biliyor musun? Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye, Allahümme ente abdi, Ey Allah'ım, sen benim kulumsun der. Ve en rabbuka, ben de senin Rabbinim der, diyor. Sevincinden dolayı böyle yapar diyor. Subhanallah. Sevincinden dolayı insan hata eder. Bu kadar sevinir. İşte Allah Azze ve Celle onun sevinmesinden, kaybettiği yitini bulmasından daha fazla kulun tövbesine sevinir diyor. Subhanallah. Böyle sevinçli anlarda insan hata ettiği zaman, dili sürçtüğü zaman bunda bir beys yoktur. Aynı zamanda hadis bunu ifade ediyor. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti geniş. Takvanın fazileti. Enfâ suresi 29. ayet. Ya yuhennedin amelum. İntettegullaha yeceallekum furkana. Ey iman edenler. Eğer Allah'tan sakınırsanız, korkarsanız yeceallekum furkana. Sizin için bir furkan. İyiyle kötüyi ayırt eden. Hakla batıla ayırt eden bir anlayış verir diyor. Allah'u. İmam Begavı tefsirinde bir insanın dini hususlarda şüphesi varsa diyor, o şüphesini gider. Dinde bir şüphe, şüphesi varsa o şüphelerini giderir. Yeter ki Allah'tan korksun bir insan. يَجَعَلْ لَكُمْ فرقانا. Sizin için bir furkan, ayırım yap. batıldan hakka, karışıklıktan, şüphelerden salim, salim olmaya, sebahte doğru bir anlayış verir. Yeter ki Allah'tan korksun insan. Takva sahibi olsun. Ve yekwek frankum Ve sizin seyyatlarınızı, kötülüklerinizi örter. Ve yekwek vallahu Ve sizi bağışlar. Allah büyük fazilet sahibidir. Yani bizde bir karışıklık varsa, işin içinden çıkamadığınız bir nokta varsa, batıldı olmaktan korkuyorsak Allah'tan korkacağız. Takvalı olacağım. Allah'tan sakınacağız, hakkıyla. O zaman Allah Azze ve Celle bir furkan yaratıyor. Ayırın. Hücuran suresinde Ya eyuhannas inna halaknakum min zekar ve umta Ey insanlar biz sizi erkek ütüşten yarat. Ve ceanlakum şi'uben ve kabailen nite'arafun. Sizi şubelere, kabilelere ayırın. Nite'araf. Niçin? Tanışasınız, birbirinizle görüşesiniz diye. Yani insanın fıtratında kaynaşma var. İnsanın fıtratında konuşma var. Anlaşma var. Bir araya gelme var. Cemaat var. Onun için cemaatten uzaklaşan bir kimse, cemaatten ayrılan bir kimse mutlaka tehlikenin içerisine düşmüştür. Şeytan onunla beraber. Allah muhafaza. İnne karamakum Allah Muhakkak Allah'ın katında en değerlisin, en takvalı olan diyor. Takvanın faziletine bak. İnna Allah alimun habib. Muhakkak ki Allah en iyi bilen, en çok haberdar olan. Takvalı olunduğu zaman Allah'ın katında en değerli insan. Allah'ın katında Allah Azze ve Celle'nin en çok övdüğü, sena ettiği, sevdiği kimselerden oluyorsun. Süfyanallah. Ve bununla kalıyor. Dünyada sana bir furkan veriliyor. Ayırın. Hakla batıl ayırın. Allah Azze ve Cem bizim furkanımızı daima versin. Kendisinden korkan sonra da hakla batıla ayırt eden bir anlayış versin. Yakın ve tevekkülün fazileti. Kesin kes iman etme. yakın bir iman ve tevekkülün fazileti. Alimran imran suresi 173-174 Şimdi Uhud Savaşı'nda bunu birkaç sefer zikretmiştim hatırlayın. Mü'minler görünüşte hezimete uğruyorlar. iman edenler. Ondan sonra savaş bitmek üzereyken bir tane adam müşriklere gidiyor Ebu Sufyan'a, müşriklerin komutanına. Ona durumu anlatınca Ebu Sufyan da geri dönüp müminlerin kökünü kazımak istiyor. Hiçbir tane iman eden kimse kalmasın yer yüzünde. Ondan sonra adam geliyor iman edenlere aleyhissalatu vesselam'a sahabilerine. Bunu söylüyor. اَلَّذِنَ قَالَ nas? اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ Ey insanlar! Sizin için insanlar toplanmıştır. Yani müşrikler size doğru geliyor. ...sizin için toplanmışlardır. Yani sizi ortadan kaldıracaklar. Böyle bir niyetleri var. فَخْشَوْهُمْ Onlardan korkunmuyor. فَزَادِهُمْ اِيمَانًا Ama müminler onlardan korkmuyor. Onların imanını artırıyor bu durum. وَقَالِهُ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪ي۪ Diyorlar ki bize Allah yeter. O ne güzel vekil. Allah'a tevekkül ediyorlar. Allah Azze ve Celle'de Ebu Sufyan ve ordusunun kalbine korkuyu salıyor... Gelemiyorlar. Medine'ye tekrar geri dönemiyor. Gidiyorlar Mekke'ye. Bunun neticesinde mü'minler aslında Uhud kaybedilmişken zafere dönüşüyor. Evet, kaybedildi. Birçok dersler verildi orada mü'minlere, iman edenlere ve bizlere. Ama ondan sonra Allah Azze ve Celle mü'minleri yine boş bırak. Onlara bir fazilet verdi. Onlara ganimet verdi. Onlara zafer verdi. Aha İlkerime anlatıyor. Fengal nimetin ve Onlar Allah'tan bir nimet ve faziletle lütufla döndüler. Lem yamsasum suwwa Allah. Onlara onlara Uhud'dan sonra o müşrikleri peşine düşüp takip etme hususunda bir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Vallahu Allah azim fazilet sahibi Ve ganimetle Allah'ın lütfuyla geri döndüler. Sebep ne? Hangi şeyin fazileti bu? Tevekkül. Allah'a hakkıyla tevekkül. Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla tevekkül. Ve alallahı fel yetevekkelin mutevekkülûn. Ve alallahı fel yetevekkelin mu'minûn. Allah'a Allah mü'min kimseler. Tevekkül edenler tevekkül etsinler. Allah'a dayansınlar. Allah'a güvensinler. Subhanallah. Tanak suresinde وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ اَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yeri verir. وَيَرْزُخُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ve hesap edemediği yerden onu rızıklandırır. <gülüyor> Şeddad İbn-i Evis radıyallahu anh ve ettiği bir hadiste bu hadiste hani dedik ya konumuz e, tevekkül ve yakini bir iman kim yakinen şu duayı yaparsa Yakine olarak sabah ve akşam şunu yaparsa Seyyidül ül Şimdi sorsam kaç kişinin Seyyidül ül biliyor? Desem Az çıkacak Peki kaç kişi uyguluyor desem? Çok az, daha da azalacaktır Seyyidül ül İstiğfar efendisi, tövbenin efendisi Mutlaka yapılması gerekiyor Bunu bugün notlara yazmış Türkçesinde, Arapçasında İnşallah uygulamayanlar, ezberlemeyenler ezberlesin. Bakın bunun faziletine şimdi işaret edeceğim. Önce istiğfar duasını verelim. Seyyid-ül İstiğfar, efendisi hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Halakteni, halakteni. Sen beni yarattın. Ve en abduke ve vah ve ben abdünke ve ben ve va'duke. ben senin kulunum ben senin sana verdiğim ahd ve söz üzere maksatan gücüm yettiği sürece gücüm yettiği sürece sana verdiğim söz ve ahd üzere e, ebu münake auzu bike min şerr ma'sanat auzu bike min şerri ma yaptığım şeylerin kötülüklerinden şer, şerrinden sana sığınıyorum ebu leke bi den sana ebuleke leke bi nimeti ve bu bi Nimetleri itiraf ediyoruz. Sen bana nimet verdin. Bunu itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf edin. İnsanın günahını itiraf etmesi istiğfarın bir bölümüdür. Bir insan yani günah işlediği zaman Allah'ın günahını itiraf ediyorum. Yaktım ben bunu affet. Demesi günahını kabul etmesidir. Subhanallah. Tövbenin istiğfarın bir basama. Ebuleke leke bi hakdirli tennehu la bunu ve illa beni bağışta senden başka kimse beni bağıştan. İşte bu seyir istikamet. Diyor ki Ali sıratu Kim bunu gündüzleyin? Gündüzleyin. Kesin kes iman ederek. Muvakkinan iman ederek, yaparsa, bu duayı okursa, bu zikri yaparsa Akşam olmadan önce ölürse, yani sabah yaptığı zaman akşamdan önce ölürse cennet ehlinden. Herkese akşam yapar da sabah olmadan önce ama muzgine, kesin kesin iman ederek. Allah'a dayanıp, güvenip, Allah'tan bekleyerek, kesin kesin iman ederek yaparsa, akşam yaptığı sabaha erişmeden ölürse cennetli O cennetten, cennet ehlinden. Şu mükafata bak. şu fazilete var. Bunları kaçırmayın. Seyyid-ül Topu topu, iki satırlık cümle. Allah Azze ve Celle bunlardan istifade etmeye bize nasip Bazen insan ezberler, yani böyle ne dediğini bilmez, kalbi hazır olmaz, sürekli ezberlediği için okur ama bazen de durarak, düşünerek, yani kesin kesin böyle iman ederek okumak lazım. Asil fazilet işte o, kalbin ee, o anda hazır olmaz. Mücadelenin cihad etmenin mücadele vermenin fazileti Allah için. Allah azze ve celle, Allah la me'as sabirin. <gülüyor> İnne Allah la muhsinin. Allah la muhsinin." Yollarımızda Bizim hakkımızda, yani Allah'ın dini hususunda mücadele veren gerek cihatta, Allah yolunda savaşana, gerekse Allah yolunda ilim tahsil edip o hususta gayret göstererek, iyiliği emrederek. Her an Allah hakkında, Allah yolunda, Allah'ın dini hususunda mücadele edenler elbette biz onları yollarımıza hidayet edeceğiz diye. Nedir bu yollar? Allah Azze ve Celle selam diyor. Subulü selam. Selamet yollar, Selamet. insanın kurtuluş yolları bunlar. O kurtuluş yollarına hidayet edeceğiz. Orayı irşad edeceğiz. Onlar o yoldan gidecekler demek. Ve bunların muhsin olduğunu Allah Innallaha mal, muhsinin. Muhakkak Allah iyilik edenlerle muhsinlerle beraber. Evet. Aleyhissalatü Vesselam'ın gayretini, onun çalışmasını hatırlayan, Zeyyat'tan rivayet edilen, diyor ki Mughure'yi, Zeyyat Tabin, Mughure'yi işittim diyordu ki, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ayakları, bacakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona neden böyle yapıyorsun denildiğinde, Allah'a şükreden bir kul olmaya Allahu Ekber. Aleyhissalatü Vesselam'ın gayretine bak, çalışmasına bak. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Aleyhisselatü Vesselam'ın gayretine bak. Bize ne oluyor da azıcık bir şeyler yaptığımız zaman, oh yaptım ettim, ondan sonra öğrendim. İbadet ettim. Oruç tuttum. Sadaka verdim diyoruz. Bize ne oluyor? Allahu Ekber. Vallahi yani Subhanallah. hiçbir şey yapmıyoruz desek yeri olacak. Kendimizi kontrol edelim. Nefsimizi hesaba çekelim. Allah için yaptığımızı büyütmeyelim. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama büyütmemek gerekiyor. Devamlı azımsamak gerekiyor. Ahiretlik amelleri azımsamak gerekiyor. Onun için daha fazla mücadele etmek gerekiyor. Feslebu <gülüyor> hayır, hayra, hayırda yarışın diyor. Koşuşun. Hayır hususunda koşun. Yarışın birbirinizle. Yarışmak gerekiyor. Evet. Birkaç konu daha hazırlamıştım ancak vakit ilerlemiş. Bu kadarla yetiniyorum. Siz de yoruldunuz, ben de yoruldum. Allah Azze ve Celle amellerin faziletlerinden hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle kendisini hakkıyla te tevekkül edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle annelerimizi, babalarımızı İslam'a hidayet etsin. Onlara bağışlasın. Akrabalarımız da İslam'a hidayet etsin. Nesillerimiz de isla İslam'a hidayet etsin. Ve o bizden ve onlardan muttakilere imamlar yapsın. Önderler kılsın. Allah Azze ve Celle bizi, şu toplumumuzu, Kayserimizi, Türkiye'mizi İslam'a hidayet etsin. İslam'ı faaliyetlerde gösterip, İslam'a göre İslam'a göre yaşayan, İslam'a göre <gülüyor> yönetilen, İslam'a göre hareket edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle tüm dünyada Müslümanlar aziz edilsin. Onları zelillikten, hakirlikten kurtarsın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara şuur versin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara vahdet versin. Allah Azze ve Celle kalplerimizi bir yapsın. Allah Azze ve Celle kalplerimizi bir la ilaha ve la ilahe